Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Konuğum Hamit Hamutçu ile birlikteyiz Hoş geldin Hamit Merhabalar hoş bulduk Önce seni bir tanıtayım tamam. Mutlaka tanıyanlar vardır Ama bir hatırlatalım dinleyicilerimize Gönüllüyüz projesini konuşacağız seninle Hamit elektrik elektronik okudu Boğaziçi'nde Sonra bir Florida geçmişim var evet. Bayağı bir kurumsal şirketlere katkın oldu Hem yönetim anlamında hem danışmanlık hem müşteri ilişkileri anlamında hala da devam ediyorsun Özellikle de big data konusunda son evet, zamanların evet. büyük konusu <gülüyor> ee, Bir taraftan da e, sanata özellikle de erişilebilir sanata bir yatırımın oldu mixer Sanat Galerisi var evet. Hatta açık radyoyla da komşu sayılırdık Dik Evet ediyorum. evet aynen öyle şu anda 3 dakikamız ama birazcık uzaklaşacağız <gülüyor> O da güzel O istersen o güzel haberi de verelim dinleyicilerimize Tamam, tamam süper ee, şimdi biz üç senedir e, tophanedeydik e, ve 3 Aralık itibariyle yeni yerimize taşınacağız. Çok uzak değil, sıra servilerde. Sadece mekanın e, şöyle bir esprisi ve hikayesi var. E, belli bir yaş grubu için özellikle çok ciddi bir şey ifade edebilir. E, eskiden kemancı diye işte bizim özellikle üniversite yıllarına çok gittiğimiz e, bir, bir müzik e, mekanı vardı. Onun alt katına taşınıyoruz, alt kemancı diye bilinen e, yere. Ee, ...orası çok mezbellik bir haldeydi. Biz orayı bir sanat kalesi işte yapmak üzere çalışıyoruz bir süredir. Bitmek üzere üç aralıkta da orada olacağız. Hem mikseri bilenleri işte hem işte genç sanatçılarla tanışmak isteyenleri... ...hem de biraz belki kemancı nostaljisi yapmak isteyen herkesi bekleriz. Evet. Ama müzik evet. olmayacak herhalde. Müzik, yani bilmiyorum sürpriz olabilir belki. <gülüyor> İyi bekliyoruz evet. sürprizleri. Herhalde dinleyiciler arasında ole diyenler olmuştur. Bu <gülüyor> i̇nşallah, haberi duyunca ne güzel. Evet. Bu sanat, sanata ev sahipliği yapan mikserin yanı sıra bir de sosyal girişimcilikle de ilgilisin. Girişimcilerle veya işte bu sosyal sorumluluk projeleriyle. Evet. Dengeleri yakalamış gibisin hayatta ne güzel. Ee, bilmiyorum yani bazen öyle hissediyorum bazen koşuşturmaktan onun ne kadar farkına varıyorum çok şey değilim çok emin değilim ee, ama parça parça yer vermeye çalışıyorum hı hı. Ee, işte bazen birisi biraz ileri gidiyor bazen öbürü ee, ama uğraşmadan da olmuyor sen de çok iyi biliyorsun hı hı. hani o yüzden de en azından eforu harcamaya çalışıyorum inşallah işte bir, bir yerlere de faydalı oluruz. Oluyorsun. Evet. Elini taşın altına evet. koyanlardansın. O açıdan evet. da tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Herkes yapmıyor bunu. <gülüyor> çok sağ ol. için de çok teşekkürler. <gülüyor> Gönüllüyüz Biz projesinden evet. bahsedelim. Evet. O da çok beni heyecanlandırdı gördüğüm zaman. Aa ne güzel gene Hamit çok güzel bir şey yapmış dedim. Nasıl bir proje bu? İstersen sen tanıt. Tamam tabii ki. Bir kere bir grup olarak yapıyoruz. Yani tek başıma yaptığım bir şey değil mümkün değil. Zaten mantığına da e, uygun Aykırı. olması açısından da şey öyle. E, şimdi bir, çok az bir geçmiş belki bununla ilgili. E, sivil toplum kuruluşlarının e, işte hepimizin de bildiği gibi işte e, büyümek için, daha fazla kişiye ulaşmak için e, vesaire birçok e, işte amaçlar oluyor, misyonlar oluyor vesaire. Ve bu yolda da karşılaştıkları zorluklar oluyor. Şimdi ilk etapta... Hemen insanın aklı bağışa gidiyor tabii ki. Çünkü kaynak yaratmak gerçekten öncelikli. Ama bir altına baktığımız zaman bu birazcık da işte o yönetim danışmanlığı şeyin hastalığının verdiği şey alışkanlıkla diyeyim. E, genellikle bunların bir takım kök sebepleri oluyor. Bu kök sebeplerde büyük ölçüde e, işte içerideki yetkinlikler e, işte sonuçta çok limitli kadrolarla çalışmak e, zorundalar, kaynaklarla çalışmak zorundalar... ...profesyonel hizmetleri kullanabilmek, bu da biraz bütçeyle alakalı. Yani işte büyük şirketler belki birçok alanda en iyi kimse profesyonel hizmet almak için onlarla çalışabiliyor... ...ama STK'ların böyle imkanları olmayabiliyor. Dolayısıyla içeride bazı konularda işte bunlar ne olabilir? İşte halkla ilişkilerden grafik tasarımına, işte hukuki bazı işte işlerden insan kaynaklarına kadar birçok alanda... ...daha iyi yapabilir STK'lar aslında ama bunun için de doğru kaynaklara erişimleri lazım. Şimdi bu doğru kaynaklar genellikle STK'nın içerisinde olmuyor. İşte öyle bir kadro oluşturmak maalesef mümkün değil. Benim hani işte kendi STK'larla beraber çalışma, destek olma vesaire gibi işte seneler içerisinde gördüğüm... ...ve en sonunda geldiğim nokta bu idi. Ya sadece benim de değil hani zaten çok öyle bir şey de değil hani bir ateşi de keşfetmiş değiliz bilinen aslında bazı problemler bunlar. Ama işte bir grupla arkadaşla beraber konuşurken bunu nasıl aşabiliriz diye... ...işte aklımıza gelen bir modeli detaylandırıp üzerinde çalışıp hayata geçirdik çok yeni iki hafta önce. Gönüllüyüz Biz, senin de söylediğin gibi platform, gönüllüyüzbiz.net adresinde şey yapan işte faaliyet gösteren... Ve amacı da biraz önce bahsettiğim e, zorluklarla ilgili STK'lara destek olabilmek. Yani hani en özet olarak verebileceğim şey bu. Hı hı. E, ben baktım siteye gayet hı hı. net olmuş. Karışık kuruşuk bir şey yok. Hani hemen hı. tak tak çözüyorsun, hı. anlıyorsun. O güzel bir şey. İşte şu, şu anda bile iyi olan e, sivil toplum kuruluşları var. E, bu... E, gönüllülük neyi ifade ediyor diye şimdi Çünkü bir gönüllü evet. tanımı da veriyorsun ve o çok önemli bir şey aslında. Çünkü insanların hani beklentilerini de oluşturmak veya doğru beklentileri hani tanımlamak adına hem sivil toplum kuruluşu açısından hem de bireyler açısından bu önemli bir şey. Evet. Yani şimdi orada da dünyaya da baktığımız zaman işte birçok model var, uygulamalar var, çok güzel uygulamalar var. Gönüllülük ...birazcık iki ana kategoride ele alınıyor gibi. Bunlardan bir tanesi zaman bazlı gönüllülük. Diğeri de yetenek bazlı... ...ya da beceri bazlı, tecrübe bazlı... ...gönüllülük diyebiliriz. Ee, i̇şte skill-based volunteering... ...İngilizce şeyi, pro bono lafını kullanıyorlar... E, ...çoğunlukla. Ee, biz biraz daha bu yetenek... ...ve tecrübe bazlı gönüllülüğün... E, ...katkısının daha fazla... ...olabileceğini düşündük. Çünkü... ...gönüllük deyince ilk akla gelen birazcık daha... ...zaman bazlı gönüllülük. Yani işte gideyim... E, ...işte bir okulun... ...boyanmasına yardımcı olayım ya da e, çocuklara kitap okuyayım e, gibi çok kıymetli aktiviteler. Kesinlikle herkesin yapması lazım, daha fazla yapması lazım. E, bununla ilgili e, biraz daha birinlik de daha fazla olabilir diye biz şey yaptık, e, düşündük. E, STK'ların ama bu e, spesifik profesyonel bazı becerilere ihtiyacı oluyor diye ben başlamıştım. Biz biraz daha ona odaklandık. Yani yetenek bazlı, tecrübe bazlı, gönüllülük mü nedir? E, şimdi diyelim ki ben bir grafik tasarımcıyım. Ee, gönüllü olmak istiyorsam birkaç, hani iki yöntem var hani biraz önce bahsettiğim mantıkla yola çıkacak olursak. Ee, ya giderim zamanımı ayırabilirim ama orada grafik tasarımcı olarak bildiğimi, öğrendiğimi kullanmadan zamanıma iki saatimi ayırarak e, gidip boyayabilirim okulu. Ya da e, logosunu yenilemek isteyen bir STK'nın grafik tasarımcı becerilerimi kullanarak logosunu yenileyebilirim. Bizim odaklandığımız konu ikincisi. Ee, orada ciddi bir şey var katkı var ciddi bir zıplatma etkisi olabilir diye düşünüyoruz yani bu tür e, profesyonel beceriler eğer STK'larla buluşursa bunların e, STK'ların kurumsallaşması, sürdürülebilirliği daha profesyonel çalışmaları ve bunların bütününden de daha geniş kitlere ulaşma ve nihayetinde de e, bağış miktarlarını da arttırma gibi yani sebep sonuç ilişkisinin bu şekilde ancak kurulabileceğini biz şey yapıyoruz düşünüyoruz Şimdi Türkiye'de dediğim gibi bu ilk, ilk yani zaman bazı gönüllülükle ilgili biraz daha fazla şey var. İşte öğrenciler örneğin orada çok faal. E, üniversite öğrencileri başta olmak üzere. E, ama bu işte beceri bazlı, yetenek bazlı e, gönüllülükte e, bilinirliğin biraz daha ağır, az olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz onun üzerine e, şey yapıyoruz, e, gidiyoruz. E, ve projelere de baktığın zaman şeyde e, site üzerinde e, neredeyse tamamı bu tarz. ...ihtiyaçları kapsıyor. İşte Excel eğitimi verecek örneğin... ...birisine ihtiyaç var. İşte derneğin içerisindeki... Işte iş içiyle işi... ...desteklemek açısından... ...çalışanlarına, dernek çalışanlarına Excel eğitimi verilecek. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi normalde nedir alternatifi STK'nın? Gidip parayla bu Excel eğitimini verecek... ...birisini bulması ya da hiç yapmaması. İkisinin de sonuçları var. Yani para verirse... ...o maddi kaynağı daha iyi... ...amaca dönük kullanabilir aslında STK... O bütçeyi eğitimi harcamazsa ya da yapmazsa bu sefer işte o belki verimlilik, etkinlik açısından istediği kadar iyi olmayabilir gibi. Bizim şeyimiz bu, bizim bakış açımız bu. Ve bunun yerleşmesiyle bizce bu STK'ların gelişmesi büyümüş açısından da çok büyük bir fark yaratılabilir. Bir çarpan etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Kesinlikle olur. Ben bu ikinci hani proje bazlı mı diyelim artık hı hı. ne diyelim yetenek bazlı gönüllülüğün ilk adımda daha yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü zamana yaydığın zaman bir şey hani karşılıklı iki tarafında ritim uyuşmazlıkları olabilir. Ama burada hani yapılacak şey belli kişinin yeteneği belli sivil toplum kuruluşunun ihtiyacı belli. ...sen sağ ben selametini yap evet, <gülüyor> yapıyor evet. ve o sonucu da görüp bir sonraki projeye hemen adım atabilir. Çünkü burada sonuç görmek de insanları çok motive eden bir şey. Evet, evet aynı öyle. Yaptığınız bir işin STK'ya olan katkısı, onların yapamadığı bir şey şimdi yapabiliyor olması gibi... ...yani manevi tatmin açısından bence de çok yüksek. Çok önemli. Evet. Ee, tabii bu... Im, Seninle konuşurken hani bir takım soruları gündeme getiriyor işte e, şirketlerle ne olacak diye hani bunu da sonraki bir programda işleriz diye düşünmüştük çünkü e, bu sosyal e, Sorumluluktan farklı bu gönüllülük projeleri ve şirketler de bu gönüllülük projelerini çok ele almaya başladılar ve şunu gözlemlediler ki hiçbir şey işte yapılan hiçbir şey gönüllülük kadar insanlara tatmin duygusunu yaşatmıyor. Hı hı. Çünkü hakikaten e, orada inanılmaz korkunç etkisi büyük bir tatmin duygusu geliyor. Hem farklı kişilerle çalışmak hem de hakikaten yapabileceği bir şey varsa o taşanı e, insanın kendisinden veriyor olmak. E, bu çok büyük bir tatmin yaratıyor ve bunu keşfettiği iş evet, e, evet. dünyası. Çok çok doğru ve özellikle bence genç jenerasyonda şu anda yani genç derken de 20'ler 30'lar özellikle... Ee, ...ben bu daha da fazla, bu ihtiyaç ve onun giderilme e, isteği daha da fazla. E, ve buna vakit ayırma e, yön, yani şey de e, yönlenmesi de daha fazla ben diye görüyorum. Yani o yüzden de zamanlama olarak ve hani geleceğe iyimser bu alanda, iyimser bakmamızın sebebi de aslında... Hani ...gençlerin o bahsettiğin e, dürtülerle hareket edip e, işte bunun için gönüllü çalışmalara daha fazla yatkın olmaları, daha fazla vakit ayırıyor olmaları... Gibi bir şey. Beklenti, umut ve işte yani inşallah da gerçekleşecek bir şey. Gerçekleşir evet. herhalde. İstersen bir müzik arası verelim. Tamam. Sonra yine gönüllülük üzerinden devam edelim. Tamam. I grow up. Must be taken in mind. My... Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Hamit Hamutcu ile birlikteyiz. Gönüllüyüz Biz projesini konuşuyoruz. Bu bir, bu bir platform. Hı hı. E, sivil toplum kuruluşlarıyla işte gönüllü bireyleri e, yeteneklerini kullanmaları adına e, buluşturan, birleştiren bir platform. E, şeyi sormak istiyorum sana. Yani bir birey bu siteye girdiğinde e, nasıl hareket etmesini bekliyorsunuz? Ya da hı hı. platform onu nasıl yönlendiriyor? ...veya bir sivil toplum kuruluşunu, sivil toplum kuruluşunu muhtemelen sizler buluyorsunuzdur diye evet. düşünüyorum. Burada işte bir öncelikle belirdiğimiz bazı konular var. Onlarla ilgili bazı sivil toplum kuruluşlarıyla e, işte görüştük. Zaman içerisinde bunlar ilişki içinde bulunduğumuz da yerler birçoğu. E, öncelikle onların ihtiyaçlarını tespit etmek. Yani ilk adım o. E, çünkü projeleri e, yayınlıyor olmamız lazım sitede. Yani gerçekten yayınlanıyor. Yani bir liste var e, ve... Gönüllü açısından bakıldığı zaman da dediğim gibi basit bir şey zaten arayüz. Ee, i̇şte STK'lar var. Hangi STK'ların olduğunu liste olarak görebiliyorsunuz. Projeler var. Projelere tıkladığınız zaman proje listesi geliyor karşınıza. Ee, ve her bir projenin içerisinde de e, bir takım bilgiler var. Projenin içeriği, ne tür beceriler gerektirdiği, zamanlaması. Yani ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek. Ve gönüllüden olan e, gereksinen e, zaman. Yani ben bunu... ...haftada bir cumartesi gelerek mahalledebilirim halledebilirim... ...yoksa işte üç ay boyunca her hafta iki saatimi mi ayırmam lazım... ...gibi o tür detayları görebileceğiniz bir e, proje şey var, bilgi sayfası var. E, proje bilgi sayfasındaki eğer bilgiler... E, ...evet ben bu işi yapabilirim, bu vakti de ayırabilirim... ...ve bu becelere de sahibim diyorsanız... E, ...başvuruyorsunuz e, projeye. Çok basit bir e, üyelik şeyi var, süreci var. E, bir takım bilgileri e, rica ettiğimiz daha sonra biz e, gönüllülerle e, gön bu bilgileri STK'lara aktarıyoruz ve buluşturuyoruz gönülleri STK'lara. Aslında görevimiz burada bitiyor. Yani bundan sonrası gönüllülerle STK'lar arasında e, o, ve onun sağlıklı şekilde gelişmesi için her iki tarafında da gayret sarf etmesi gerekiyor tabii ki. Çünkü evet. biz bu buluşturmayı yaptıktan sonra e, şimdi gönüllülük e, amatörlük gibi algılanmamalı. Yani gönüllü olup son derece profesyonel bir şekilde e, gene e, işte destek olunan konuda çalışmak ...gerekiyor, birçok kişi işte zaten o bilinçte. Dolayısıyla gönüllüye düşen sorumluluklar var. İşte verilen sözleri yerine getirme, belli bir kalite çizgisini tutturma gibi. STK'ya da bir takım sorumluluklar düşüyor tabii. Onların da gönüllüye gerekli ortamı sağlama, gönüllünün ihtiyaç duyacağı bilgileri temin etme gibi. STK'nın da görevleri var. Bu ikisi olduğu zaman zaten hani ortaya çok güzel bir sonuç şey yapıyor, çıkıyor. Evet. ...platform bu ara buluculuğu yapıyor ve daha sonra da başarı hikayelerini... ...umuyoruz zaman içerisinde çok fazla başarı hikayesi olacak bu tarz. Başarı hikayelerini yayınlayıp başkalarına da ilham olup işte bu platformun büyümesini... ...yani hem yeni yeni projelerin gelmesini hem de yeni yeni gönüllerin gelmesini... ...ve zaman içerisinde onun bir kar topu etkisiyle büyüyerek bir hareket haline gelmesi gibi bir şeyimiz var, bir hayalimiz var. Harikaymış. Şimdi gönül, daha önce gönüllükle ilgili tecrübesi olanların aklına şöyle bir şey gelmesin. Hani bir e, sivil toplum kuruluşunun sayfasına girdikleri zaman orada ucu açık bir şey vardır. İşte hani zamanını mı verebilir, parasını mı verebilir? E, ya da işte ne bileyim hani eğitim midir, kadın mıdır, çocuk mudur şu, şey, çalışacağı alan. E, öyle ucu açık bir şey değil bu. Spesifik, e, belirlenmiş, tanımlı bir takım ihtiyaçlar var. E, dolayısıyla aslında e, gayet e, tanımlı e, bir biçimde ve hızlıca e, ilerlenebilir e, projelerde diyebiliriz evet, bunlara. Evet, aynen amacımız o yani bunu eğer bu kolay bir şey haline getirebilirsek çalışma düzeni haline getirebilirsek yani bazı engelleri ortadan kaldırabiliyoruz diye düşünüyoruz yani ben gönüllü olarak bir yerde çalışmak istesem acaba hangi dernek neye ihtiyaçları var. ...filan gibi bir takım soru işaretlerini... ...araştırmam lazım, böyle bir vakit olmayabilir. Ama hazır bazı projeler olduğu zaman... ...ve belirli olduğu zaman dediğin gibi... ...gereksinimlerin olduğu, harekete geçmek... ...daha kolay olabilir. STK'lar açısından da... ...yani o anda ihtiyacı... ...olmayan bazı tipte gönülleri... ...değerlendiremeyebilir, o da gönüller açısından... ...bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ya işte gönderdim bilgimi, bana kimse dönmedi... ...filan gibi. Dolayısıyla ortadan... Kaldıra, ...kaldırmalıyız. Yani bir şeylerin de... ...yapılması lazım, çünkü... Şimdi her ne kadar gelecekle ilgili çok iyimser olsak da mevcut durum çok süper değil yani Türkiye'de gönüllük açısından bakıldığı zaman gelmeden önce hatta en son bir takım istatistikleri bir kafamda şey yaptım, bir tazeledim. İşte bir uluslararası kurumun yaptığı bir endeks geliştirmişler. Gönüllü olarak zaman ayırma ve STK'lar destekleme açısından 135 ülke arasında 116. inciymişiz. Yani çok iyi bir yer değil. O son ee, rakamlara alıştık e... biz üç dijitler. <gülüyor> <gülüyor> son sıralan. Evet evet bu da birazcık öyle. Yani şöyle tabii e, görülmeyen bilinmeyen bir takım şey olabilir. Yani bu şey demek değil. Türk halkı e, STK'ları ya da bu tür e, işte hayır kurumlarını vesaire desteklemiyor değil. Aslında böyle bir kültürümüz de var. Ama bunun bu tür profesyonel e, işte ve STK'ların gelişimine yardımcı olacak şekilde... E, ...kanalize edilmesi biraz daha yeni bir e, konu. Hani umuyorum ki hızla evet. gelişecek bir konu olur. El attığınız iyi olmuş çünkü şu ana kadar hani insanlar gayet e, informel bir biçimde birbirlerini destekliyorlardı ya da hani önce akrabadan başlıyor veya evet, çevresinden evet, evet. hatta şimdi şehirlerde biliyorsun e, hemşerilik de, dernekleri oluyor dolayısıyla onlar hala yardımlaşıyorlar dolayısıyla evet, evet. hani o kültürü de çok göz ardı etmemek lazım Biz sanırım biziz. bu formal yardımlar e, gönüllüyü de bunun içine koyuyorum yeni ee, hmm. Burada da işte biraz daha e, güven duyarak e, sağlam adımlarla e, gidilmesi gerekiyor. E, her iki evet. tarafında birbirine güveni anlamında. E, dolayısıyla hani yoklayarak herhalde ve böyle bir platformla aracı olan... ...sizinki gibi hani platformlar sayesinde daha sağlıklı ilerleyecektir diye düşünüyorum onu. Evet umuyorum yani tek başımıza değiliz tabii ki dediğim gibi hani biz zaten bir hani bir, bir, bir grup olarak hareketleştik ama... ...bunun dışında bu konuyu birçok şey düşünüyor, birçok kurum düşünüyor. Hani bunların birleşmesinden bir fayda çıkacaktır. Yani özel sektörde gönüllülük üzerine çalışan işte STK'lar var. Karma diye bizim de ortaklaşa hareket ettiğimiz... Bazı projeler konusunda bir platform var gene gönüllülerle STK'ları buluşturmayı hedefleyen. Dediğim gibi hani bunun umuyorum ki toplamından o işte biraz önce bahsettiğim sıralamada da somut bir etki yaratmak mümkün olur. Hı hı. E, bence çok olacaktır. E, çünkü hani şu anda insanların e, en çok sorduğu sorulardan bir tanesi ben ne yapabilirim? Çünkü gerçekten bir şey yapmak istiyor. Hele de bu son zamanlarda hani oluşan ortam işte insanların hani o politikliğini bir kenara atması hani burada politika yapacağız anlamında söylemiyorum ama... E, sosyal girişimcilikte hani etrafında değişim dönüşüm yaratmak küçük ya da büyük hani evet, basit çözümler evet. üretmek. Dolayısıyla onun bir parçası olmayı artık insanlar hani özler e, ve e, arzular hale geldiler. O yüzden tam zamanı olmuş diye düşünüyorum. Evet inşallah öyledir. Yani dediğim gibi ben çok böyle illaki mega e, şeylerden bahsetmiyoruz ama bu küçük e, faydaların toplamından da bir, işte, bir, bir, bir, bir de, değişim ve gelişim e, yakalanabilir. Ee, ve STK'larda, sivil toplumda bunu yapmanın yollarından bir tanesi, ee, işte özellikle sağlık alanında mesela şu andaki bizim çalıştığımız birçok e, yani projesini koyduğumuz birçok STK sağlık alanında çalışıyor. Yapılacak çok çalışma var. Yani i̇şte içeride baktığınız zaman ...Omurilik Felçleri Derneği var, Bedensel Engelliler Danışma Derneği var, e, Türk Bebek Vakfı var vesaire e, gibi. Bunların her biri de Türkiye için kanayan yaralar, ee, işte engellilik konusu milyonlarca aileyi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla orada işte o küçük taşların birleşiminden büyük bir şey çıkabilir. Kesinlikle çıkar. Hani insan oturup şöyle bir düşündüğü zaman bile işte Alzheimer'dan tutana eğitime kadar daha el atılacak Hı -hı. inanılmaz konular var. Küçük evet, ya da büyük evet. yapılacak. Bir de şey hoşuma gitti tabii. Hani dedin ya bu Oluştukça veya başlandıkça yani o Başarı hikayeleri çıktıkça Onun da paylaşılıyor olması Çünkü bunlar hakikaten umut veriyor Ve ilham veriyor Ha olabilirmiş gerçekten dedirtiyor Ve o zaman hem STK'lar Açısından daha fazla adım atılıyor Veya motivasyon yükseliyor Hem de bireyler açısından Tabii ki o da daha sonra e, herhalde yeri hazır değil mi sitede? Evet hem sitede yeri hazır hem de yani sosyal medyada tabii ki e, faaliz e, olmazsa olmaz. Dolayısıyla e, Facebook sayfamızda yayınlayacağız. Orada e, takip etmelerini e, isteriz tabii ki bu konuyla ilgilenenlerin. LinkedIn keza yine Beyaz Yakalıların çokça takip ettiği bir sosyal e, medya platformu. Dolayısıyla orada varız. Ve bunları da hani her kanalda yayınlamak istiyoruz ki o bahsettiğin ilham e, birazcık şey olsun biraz yayılsın. Valla şahane hmm. bir iş olmuş. Çok Tam zamanlaması da çok çok güzel. Çünkü hani herkesin biraz daha hazır olduğu bir dönem bu. Hem sosyal girişimciliğe hem sosyal sorumluluğa diyelim. Ee, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Ee, i̇stersen e, adresi bir kez daha verelim. Hem internet sitesini hem de diğer sosyal e, Hı -hı. alandaki yerlerini. Tamamdır. Gönüllüyüzbiz.net e, web adresi. Facebook'ta gönüllüyüz biz, LinkedIn'de gönüllüyüz biz olarak bulabilirler. Aynı zamanda Twitter ve şey, Instagram'da da varız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kumandada da Ömer'e teşekkürler. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. olan ve sunan Nurhan Killer